bugünkü dersimiz geçen seferki dersin devamı olacak. Yani selam mevzuunda. Geçen hafta zikretmiş olduğumuz bir hadisi şerifi üzerinde pek fazla durmadığımız için bugün biraz o hadisin üzerinde durmayı düşünüyorum. Tabii ki faydasının Önemine binaen. Uzbeyr İbni Avam'dan gelen bir hadisi şerifti. Bunu Tirmizi ve Ahmet rivayet ediyorlardı. E, derslerde ben sadece e, rivayet eden kitaplardan bir ikisini zikredersem, sadece bu, bu bir iki musanlıfa, hasrettiğim düşünülmesin sadece sahih olan kısmını yakaladım yani sahih bir rivayetse rivayet eden müellifleri daha sonra not etmeyi düşündüğümdendir dendir. Zübeyir ibn radıyallahu anh'u Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarır. Dabbe ileykum dâulun Alhasadu ve albarda. Sizden önceki ümmetlerin hastalığı size de ulaşmış. Çok mas çocuklar. Evet herkese maz gidiyor. Ses nasıl? Şu an. Ben de ses normal çok çok muaz Ben de bir sorun görünmüyor bazılarınız da iyiymiş. Siz cihazlarınızı bir yoklayın inşallah. Sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size de ulaşmış. Devamlı geçmiş ümmetlerden bize örnek verilmesi, ibret kastıyla örnek verilmesi, bizim devamlı onların Müptela olduğu belalardan uzak durmamızın tavsiye edilmesi mutlak bu denli ibret alınacak örnekler insanların sakınması gerektikleri o meseleye dönük daha çok dikkatlerini çekebilme, daha rahat anlayabilmeleri içindir. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların helak olma sebepleri çoktur. Bunlardan bir tanesi de hadis-i şerifte buyur, buyurduğu gibi el-hasadu vel bagdao. Haset ve kin, nefrettir diyor. Bu o denli bir bela ki Sadece sahibinin başını belaya sokmakla kalmıyor. Bulaşıcı bir veba gibi, sair Müslümanlara da bulaşan bir hastalıktır. Eğer haset eden bir kişi, hasit dediğimiz kişi, hastalığına mani olunmazsa, tedavi edilmezse, insanlar bunun hastalığından korunmazsa ister istemez bütün insanlara, inananları kastediyoruz, bulaşacaktır. Tabii ki öncelikli insan kendisine dönük kısmını ele almalı. Ebû Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İyyâkum vel hasede. Size hasetten sakınmayı tavsiye ederim. Sakın olun ha. Hasetten uzak durun. Fe inne el hasede ye'ekulul hasenâti kemâ naru nârı el hatabe. Eû kâle uşab. Yani uşbe. Haset, öyle bir bela ki, aynen odunun, ateşin odunu veyahut kuru yakıp bitirip yediği gibi hasenatınızı da, hasenatları da yer bitirir diyor. İnsanın yaptığı amellerin boşa çıkması için Veyahut bu mevzuda sıfırlanması için veyahut ahirette iflas edenlerden olması için yani yaptığı, hayır olarak yaptığı hiçbir şeyi orada bulamaması için haset etmesi yeter. Çünkü haset ateşin odunu veyahut kuru otları yakıp bitirdiği, yediği gibi hasenatları da yer ve bitirir diyor. Bu denli bir hastalığın teşhis edilmeye hiç ihtiyacı yok. Herkes bu hasedin ne anlama geldiğini, ne demek olduğunu çok iyi biliyor. O denli bir bela ve musibet ki asıl olarak zikrettiğimiz hadis-i şerifte hasedi ve nefrete anlatırken hiyel hâlikatu o tıraş edicidir. la akulu tahliku şa'ra ben size kılları tıraş eden demiyorum. velâkin tahliku dîne ama dini tıraş hasenatı yiyip bitirmesi aynen odunu ateşin odunu kurultları yakıp bitirdiği gibi bitirmesi eş anlamda kullanılan bir kelime bu da dini trash ediyor. Velzi nefsi biyde la tadkhulucennete hatta tu'mino ve la tu'mino hatta tahabu اَفَلَا اُنَبِّئُكُمْ bima يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Hemen teşhis edilmiş bir hastalık olarak tedavisini öneren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam hadisini başından alarak demek ki bu hadisi şerif Selamın imandan olduğunu, selamın iman etmen sebep, binaenaleyh cennete girme sebep olduğunu zikredilen yer, Müslümanlar arasında o anki toplum içerisinde haset, buz, kin gibi şeylerin görülmesiyle gündeme gelmiş. Bunun da en kestirmeden en ucuz tedavisi diyelim, selamı yaymak olduğu. Demek ki haset ve kin müminlerin imanına doğrudan doğruya zarar veriyor. Eğer dini tıraş eden bir nitelik varsa ateşin odunu kuru otları yiyip bitirdiği gibi demek ki dini yani eş anlamda imanı da yiyip bitiriyor. Böyle bir zararı önlemek için aranız, aranızda selamı yaymanız gerekir. Çünkü bu birbirinizi sevmeye sebeptir. Birbirinizi sevmek de iman etmenizi gerektiriyor. İman etmeni de cennete girmenize vesiledir, diyor. Hadis-i Şerif'te kin, bu hasetten bahsederken bunun ifsadını anlatırken akabinde hemen imana giriyor. İman etme sebebini zikrediyor. Sevmeye anlatıyor. Sevmeye sebep olan selamı veriyor. Görüldüğü gibi selam dinde, içtimai hayatımızda, toplumumuzda Birçok hastalığın gelmesini önleyen manilerden birisi olduğu gibi birçok hastalığın tedavisinde de kullanılır. Yani önleyici hekim kimlik dediğimiz mantıkla hareket edersek selam hasede ve buza giden yolları kapatıyor. Bu hastalığa bulaşmış birisinin tedavisi de yine bununla oluyor. Ama tedavi edene kadar bize vermiş olduğu zarar unutulmamalıdır. Onun için bizler hastalandıktan sonra tedaviye değil, İslam hukukunun aslı da budur. İşlenilecek olan hataya, musibete, belaya düşmemek için alınan tedbirler, bize tavsiye edilen tedbirler önemsenmelidir. Çünkü kardeşliğin, birbirimizi sevmenin, mümin kardeşi sevmenin, iman etme ve cennete girme vesilelerden olduğu bu hadis-i şerif çok açık, sarih bir şekilde ifade ediyor. Yalnız bizler bunu yüzde seksenin üzerinde bilgi birikimi, bilgi yükleme tipinde öğreniyoruz. Biraz daha açıkça ifadeyle sanki sadece bunu birilerine öğretmek için öğreniyoruz. Öğretmeye dönük yönümüzle, öğrendiklerimizle amel etme yönümüzü kıyaslı olur der. Bildiklerimizin çoğunu hep öğretme namzedesi. Öğrendiklerimizle amel etmemiz ise çok zayıf oluyor. Bunu kardeşlik dersinde anlatırken ben şöyle bir örnekle misallendirdim. Hadis-i Şerif'te, ki birçok Hadis-i Şerif vardır bu şekilde gelen Men kana ila Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa bu başlıkla zikredilen birçok mesele vardır İslam hukukunda. Bir tanesi de bu. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna İyilikte bulunsun diyor. Ama bizler devamlı komşumuzun bize iyi davranması beklentisi içerisinde oluruz önce. O bize ne kadar iyi davranıyorsa, ondan sonra onun bizim iyi davranışımızı hak ettiğini düşünürüz. Bu mantık neyi getiriyor? O bize iyi davranmıyorsa biz de ona iyi davranmıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Komşum Allah'a ve ahiret gününe inanırsa ben de o zaman Allah'a ve ahiret gününe inanırım. Çünkü komşuya ihsanda bulunma, iyi muamelede bulunma Allah'a ve ahiret gününe imandan bir cüz olarak zikrediliyor. Bu da gösterir ki eğer ben Allah'a ve ahiret gününe inanıyorum diyorsak, komşumuzun bize nasıl davrandığını düşünmeden veyahut bunun yerine kardeşimizin de, Müslüman bir kardeşimizin bize nasıl davrandığını düşünmeden, Bizim ona nasıl davranmamız gerektiğini düşünmemiz, ha, onun Allah'a ve ahiret gününe inanıp inanmaması bir yerde önemli değil, ama ben Allah'a ve ahiret gününe inanıyorum diyerek ona iyi muamelede bulunmaktır. Eğer o size kötü davranıyorsa, onun bu mevzudaki iman cüzlerinde sorunu var. Siz de aynı mukabilede bulunursanız, demek ki kişinin size kötü davranması sizin de kötü olmanızı gündeme getiriyor. Az önce dediğim gibi bu kim, haset, bu tipten olan her şey sadece sahibinin başını belaya sokmuyor. Bulaşıcı bir veba gibi herkese rahatlıkla bulaşıyor. Bakın şimdi etrafınıza insanların bir ikinci kişiye muamelesi o iki, ikinci kişinin kendisine muamelesiyle alakalı. Halbuki bizim insanlarla bir ikinci kişiyle alakamız Allah'a iman, ahirete iman, imanla alakalandırarak biz o işi yapmalıyız. Bunun içinde temelde bazı ölçüleri kaide dediğimiz, yani fatiyetle haddi aşmamamız gereken kırmızı çizgilerimiz vardır. Hiçbir şey, zikredilen şartın dışında hiçbir şey bu çizgiyi aşma, bu çizgiye tecavüz etme hakkını vermiyor bize. Bu mevzuyla alakalı Risalemizde bilmiyorum. Kayıtlarda dinlemeniz gerekirdi. el ve eyyuhel ihva Ey kardeşler! Önce kardeşlik. Yani önce kardeşlik oku. allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine yani İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Bu ayet-i kerime fırka halindeki cemaatlerin devamlı muhaliflerine kullandıkları. Yani muhaliflerinin aleyhine kendi lehlerinde kullandıkları bir ayettir. Buraya kadar okurlar gerisine devam etmezler ekseriyetle. Devamlı aleyhte kullanılır. Muhataplara karşı lehlerindeymiş gibi bu ayeti kerimeni kelimeyi kullanırlar. Halbuki devam ederek diyor ki bunu yapabilmeniz için وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِهِ اِخْوَانَةً Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini düşünün. Hatırlayın. Siz nasıl bir konumdaydınız ve nasıl bir konuma geldiniz bu nimetle? Bir zamanlar sizler birbirinizle düşmandınız. Allah kalplerinizin arasını de elif etti. Yani birbirinize sevgiyle döndünüz. İşte bu Te'lif ile fe'asbahtum bi nimetihi yani hatırlayın, düşünün dediği nimetinin vesilesiyle fe'asbahtum bi nimetihi ihvana. Birbirinize düşmanken, birbirinizi öldürürken kanınızı akıtmaktan katiyyetle çekinmezken şimdi Allah'ın ihsan ettiği bu nimetiyle sizi kardeş kılmasını düşünün. Ve bununla sizler kardeşler oldunuz. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَى خُفْرَتِمْ minenleri. Siz bir ateşin hemen dibindeydiniz. Ve bir çoğunuz içindeydi. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Sizi oradan kurtardı. Kezâlike Allah`u lekum ayâti le'allekum tehtedûn. işte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Ki doğru yolu bulasınız diye. Bu ayeti kerime gösteriyor ki bizler düşmanken ne ile kardeşler olduysak, katiyetle ona sımsıkı yapışmamız gerekir. Sımsıkı. Öyle bir yapışmalıyız ki bir daha geriye düşmanlığa, düşmanlığa sebep olacak, şeylere etmemeyi etmemeliyiz. Katiyetle. Çünkü tefrikanın sebebi ayet-i kerimede buyurduğu gibi وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَذ۪ينَ عَضًا. Sakın siz, sizden öncekilere benzemeyin. Sizden öncekiler gibi olmayın. Sizden öncekilerin yaptıklarını katiyetle yapmayın. Demek ki bizler, bizden önceki ümmetlerin yaptıklarından sakındırılmışız. İşte az önceki zikretti hadisi şerifte Dabbe ileyikum da'ul ümemi kablekum Sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size de ulaşmış. El hasedu vel bagda Haset Nefret ve kin. Siz sizden öncekilere benzemeyin. Onlar yani onların açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi. Açık deliller bize neyi anlatıyor, neyi öğretiyor? Allahu Azze ve Celle kardeşliğin İslam kardeşliğinin Tevhid kardeşliğinin hangi şartlar üzere bina edildiğini çok açık bir şekilde anlatıyor diyor ki ve in tab bu bu Akaka mu salata ونفصل الآيات لقومي علمون يعني الشتان تبادر يعني كلمة شهادة التلفز دار دار وعقاموا الصلاة نمزك دار دار وآتوا الزكاة زكاة غير فإخوانكم في الدين İşte o zaman dinde kardeşlerinizdir. Demek ki din kardeşliği, korunması gereken kardeşlik şu üç şart üzerine oturtulmuştur. Her kim bu üç şartı yerine getiriyorsa katiyetle yaptığı, irtikap ettiği sair ameller, hatalar, günahlar ne olursa olsun Allah'ın tesis ettiği kardeşliği yıkma yeterli değildir. Hele hele duygularımıza bize davranılan muameleye göre bazen bunu en uç noktalarda da verebiliyorum. İki Müslüman geliyor, bir bayan erkek evli bazı sorunlara binaen evliliği yıkmanın eşiğindeler. Bu evliliği yıkabilmek için o denli üsluplar kullanıyorlar ki çirkin mi çirkin. Tabii bana gelenlerin hemen hemen hepsi Müslüman. Müslümanlardan yani bizim tevhid eyli dediğimiz insanlardan bahsediyorum. Hemen şunu hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Bakın, siz karı koca ne evvel Müslüman kardeşlerdiniz. Hani geçen ilk derslerde okuduk ya, mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar birbirlerine maruf em emrederler, münkerden alıkorlar. Siz karı koca olmadan evvel birbirinizin kardeşiydiniz. Bu kardeşliği yıkan ne oldu? Mutlak şu üç şarttan birisinin en azından bu bulması gerekir. Tevhidinde sorun, namazı kılmayan birisi, zekatı vermeyen birisi. Bunlardan birisi noksan olmayınca kardeşlik hududuna aşamazsın. Nasıl Müslüman bir kardeşin olarak, kardeş olarak evlendiyseniz en azından yani en kötü ihtimalle Müslüman kardeşler olarak ayrılın. Kaldı ki bizim hasmımız bir kafir bile olsa kardeşimiz olmayan birisi dahi olsa Bizim inancımız katiyetle gayrı meşru bir yola tevessüle cevaz vermiyor. Çünkü yapılan iş ne olursa olsun hiçbir zaman bir kafirin bile bize malını, canını helal kılmaz. Harbin dışında. O zaman Müslüman Kardeşler olarak evlendiğimiz gibi Müslüman kardeşler olarak ayrılmamız gerekir. Zaten bu noktaya gelin ise inan evliliği bozacak sebep de kalmaz. Kardeşliği bozacak sebep yoksa evliliği de bozan sebepler böylelikle temizlenebilinir. Şimdi neden bu alakayı kurduk? Selamla alakalı bir şeyi daha zikredelim. Bazen o kelimeyi bire girmemiz sanki selamın imandan olmasıyla alakası nedir gibi düşünceye düşebiliriz. i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini naklediyorum. Afşu selama, öt'imut ta'ama, selamı yayın, Müslüman, yani Müslümanlara, inananlara yemek yedirin. Bunu böyle taksis etmemizin sebebi, la ye'kulu ta'amakum illa takiyyun, yemeğinizi Allah'tan korkanlar yesin. Bunun akabinde ne, nasıl tamamlıyor hadis? وَكُونُوا اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Ve Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olumuz İstediğiniz gibi değil. Sizin kardeş edindiğiniz kardeş, kardeş edinmediğiniz kardeş değil. Bu sizin elinizde değil. Allah'ın size kardeş kıldığı kimseleri, onun hukuku, onun nizamı, onun düzeni, onun istediği gibi şekilde kardeş olarak kalmalılardır. Hiçbir kimse onun fermanına ters düşecek, ne bir temennide, ne bir istekte, ne de bir harekette katiyyetle bulunamaz. Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. Yani Allah için kardeşler olun demiyor bakın. İstediğiniz gibi kardeşler olun demiyor. Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olmalısınız. O hangi şartlar üzerine bu ölçüleri oturtmuşsa Mutlak siz de kardeşliği öylece korumalısınız. Kardeşliği öylece korumalısınız. Yani koruma zorundasınız. İman derslerinde size zikrettiğim bir başlık var. Herhalde bunu hatırlayacak bazılarınız. Her iman ettim diyen mutlak akabinde bu sözün akabinde imtihana tabi tutulma mahkumdur. Bu sünnetullah'tır. Şimdi ayette dediği gibi miyim? Hasıban nasu en yutraku en yaqulu amanna ve hum lauftanun insanlar iman ettik dedikten sonra imtihan edilmeden denenmeden sınanmadan öylece bırakı bırakılı vereceklerini mi zannediyorlar düşünüyorlar Az önce Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi muamelede de bulunsun. Hadisini hatırlayın şimdi, dönün. İman yetmiş küsur şubedir derken, inanmanız gereken bütün bu şubelerde mutlak cüz cüz imtihan olunacaksınız. Eğer Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun diyorsa, bunda imtihan olunacaksınız. Olunacağız. Olunması gerekiyor. Neden? Çünkü bizden öncekileri de imtihan etti. Fele ya'le men Allahu alladine sadaqu ve le ya'le Allah inandım diyenlerin sadakatını deneyecek. Bu sadece bir sözden mi ibaret? Ben Müminlerin tevhid eğlinin benim kardeşim olduğu benim üzerimde hakkı olduğu sözüne inanıyorsam ayette hadiste geldiği gibi mutlak Allah benim bu sözümde sadık mı yalancı mı olduğumu açığa çıkaracak. Yani ben deneneceğim. O zaman mutlak ve mutlak kişi in, ima, inandım, iman ettim dedikten sonra mutlak imanın cüzleri olanın her birinde teker teker denenecektir, sınanacaktır. Yani o işi söylediği gibi de yapıyor mu? Yoksa tam söyleyip Nalıncık izleri gibi kendi lehinde mi kullanıyor? Bir zaman, bir seminerde tanıdığım birisi, ne sohbet yapacaksın dedim, kardeşlik hakkında konuşacağım, dedi. O da kardeşlik hakkında o kadar konuşan birisi ki, Zerre kadar da kardeşliğe riayet eden birisi değil. Onca nasihatın akabinde hala bir şeyler anlamaması beni en son noktaya getirmiş ki ona şöyle dedim. Eğer sen çık kardeşlik hakkında bir sohbet yap, bu sözleri orada söyle, herkesin içinde seni rezil ederim dedi. Kardeşlikten, konuşmadan önce kardeş olmasını bileceksin. Bazı insanları etrafında yalakalık yapan, meddahlık yapan kişilere kardeşliği han madde olarak kullanıyor. Onların kendisine iyi kardeş olduğunu düşünüyor. Kardeşlik bize iyi davranmalarıyla sınırlandırılamaz. Allah'ın koyduğu sınırlar korunarak kardeşlik korunur. O zaman kardeşlikten konuşabiliriz. Kişinin bize tavrı, muamelesi ne olursa olsun, onun yaptığı bizim yapacaklarımıza mani olmamalı. Onun yaptığı bizim yapacağımızın ölçüsü değildir. Eğer Allah ve Resulü zikredilen bunasların birisinde, onlar size iyi davranırlarsa siz iyi davranın diye bir kayda koymamış. Onlar tevhid ehliyse, namazı kılıyorlarsa, zekatı veriyorlarsa sizin kardeşlerinizdir. bana kardeş olarak kötü muamelede bulunuyor diye, ben de kardeşliği zedeleyen kötü muamelede bulunamam. O bana kötü bir komşu diye, ben ona kötü bir komşu olarak davranamam. Eğer onlar kötü diye biz kötü olursak, ha bu Müslüman kardeş in e inanırsa ben o zaman inanırım, bu komşum inanırsa ben o zaman inanırım, anlamına gelen bir mana çıkar. bina ister istemez selam, kardeşlik hukukunu koruyan esaslardandır. Korunmasını sağlayan, birçok pürüzü atan, pürüzleri def eden, öyle diyelim, bunu biraz daha birleştirelim. Az önceki zikrettiğim yani selamı yayın, yemek ikram edin, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun derken bakın bu ifadeleri bazen farklı farklı yerlerde Enes'ten gelen bir rivayette selam bahsinde tabi bu da. Allah Resulü diyor ki La ve la ve la ve la Müminlere hitap ediyor. Sakın birbirinizden kopmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin. Ve birbirinizi haset etmeyin. وَكُونُوا اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Ey Allah'ın kulları! Kardeşler olun diyor. Hemen bir sebep daha zikrediyor. وَلَا li muslimin en yahutura axağı farkatladı. Hiçbir Müslüman'a kardeşine üç günden fazla dargın uzak durması helal değildir diyor. Bir kardeşinle ancak üç gün dargın durabilirsin. Üç gün sınırı var. Sakın birbirinizden kopmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin yani birbirinize buz etmeyin. Ve birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Ve la li muslimin en yahjura ahahu fevqat Hiçbir Müslümana kardeşine üç günden fazla dargın durması, ondan uzak durması katiyyetle helal değildir diyor. Burada şimdi demek ki bir Müslümanın bir Müslümana hani kelime-i tevhidi telaffuz eden, gereklerini yapan namazı kılıp zekatı veren Allah'ın sana kardeş yaptığı kimselere ancak üç günden üç gün dargındırabilirsin. Artık bu da herhalde beşerin tabiatını zorlamamak için. Üç gün tamam. Herhangi bir şeyden dolayı insan olarak duygularına kapılıp uyabilirsin. Ama bu da üç gün. Katiyetle üç günden sonra haram. O zaman şu var, sakına Müslüman bir kardeşine dargınlığı üç günden fazla sürdürecek, tek bir kelime etmemelisin, kendini buna alıştırmalısın. Yani ufak tefek kızıp bir daha yüz yüze baktırmayacak söz edersen, ki şeytan bunu yaptırmaya çalışır, dargınlığınız üç, üç günden fazla sürsün diye. Bazen öyle olur ki yemin eder ne ölüme gel ne ölüne gideyim. Allah göstermesin bazen ana baba çocuk arasında bile bu oluyor. Üç günden fazla sürmemeli. Üç güne cevaz verilmiş. Bu da insan tabiatını herhalde fıtratını fazla zorlamamak içindir. Ama üç günden fazla katiyetle helal değil. O zaman üç günden fazla dargın bırakacak tek bir söz etmemelisin. Hani bizde anneci halk arasında derler ya ya yarın öpeceğin öpme zorunda kalacağın yüze ele tükürmeyeceksin. Çünkü Allah sana ancak üç gün cevap Üç günden sonra yok. Allah Resulü işte burada şimdi alaka kuruyor. Ebu Eyyub el-Ensari'den gelen bir hadisi şerifte, yukarıdaki hadisin bir kısmından alıyor yine. قال لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ فَلَادٍ Hiçbir Müslümana Müslüman kardeşinden üç günden fazla uzak durması dargın durması helal değildir diyor. Hemen geliyor bakın. yani. Onlar yolda birbirlerine rastlarlar. Feyu'urdu hâza veyu'urdu hâza o ondan yüz çevirir, o ondan yüz çevirir. Yani selam vermemek için. Sonra yolda, sokakta karşılaşacaklar. Müslümansa camide karşılaşacak. Çarşıda, pazarda karşılaşacak. Başka bir kardeşlerinin cenazesinde karşılaşacaklar. Eğer Müslüman olarak hayatını devam ediyorsa bir yerde karşılaşacaklar. Feyyuridu herde, oyu aridu o ondan yüz çeviriyor, o ondan yüz çeviriyor. Yani o bu tarafa dönüyor, öbür bu tarafa dönüyor. Vahyiruhuma, onların en hayırlısı. Kılı yıldızları, yıldızlar, yıldızlar, ilk başlayandır, ilk selam verendir. Onların en hayırlısı, en yıldızlar, selama ilk başlayandır. fazilet bu yöndedir. Geçen derste dediğimiz gibi Yahudiler Ayşe Validemiz'den gelen bir hadis-i şerifte bizim selamımıza Fatiha'dan sonra ki aminimize haset ettikleri kadar hiçbir şeye haset etmemişlerdir. Diyor. Hakikaten selam bu ümmete ihsan edilen, lütfedilen Öyle düşünmemiz gerekir. Büyük bir nimet. Cidden büyük bir nimet. Ve hakikaten Yahudiler haset etmekte de haklılar. Değil mi? Haset etsinler. Bakın. Nisa suresindeki bir ayette. اِذَا خُيِّتُمْ بِتَحِيِّتِمْ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا Eğer size bir selam verilirse ya aynıyla cevap verin ya daha güzeliyle. Bu Müslümanların şiarıdır. Her halükarda selam yayılmalıdır. Selamı yaymalıyız. Ve cidden Yahudilerin haset ettiği kadar var. E böyle bir nimetle nimetlendirilen Müslüman bunu vermemek, bu selamı vermemek için elinden geleni yapıyor. Bizde haset. Biz onu Türkçe ekseriyetle gıpta şeklinde anlatırız. İki şeyde bize cevaz verilmiş. Abdullah ibn Mesud naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Bukhari ve Müslim hadisidir. La hasede illa fifneteyni. Ancak iki daha haset vardır. İki şeyde haset etmeniz caizdir. Gıpta etmeniz. رَجُلٌ اَتَاهُ malan, مَالًا فَسُلِّتَ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي Kişi ki Allah, yani birisidir ki Allah ona mal vermiştir. Gece gündüz hak yolunda onu harcar. Varaculun atahur lahul hikmete. Yine ikinci kişi Allah'ın kendisine hikmet verip devamlı onunla iş gören, onu anlatan ve onu öğretendir diyor. İşte bu iki kişi haset edilir, kıpkıda edilir. Allah'ım, bana da mal ver. Ben de infak edeyim. Bana da ilim ver. Ben de insanlara insanlar arasında bununla hükmedeyim ve insanlara bunu öğreteyim. Bunu diyebiliriz ve bu caizdir. Binaenaleyh Selam Böyle bir nimet. Herhalde bir üçüncü kısmı daha kaldı bu dersin Allah nasip edersen. Allah'ın Allah kulları Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olan. Birbirinize üç günden fazla dargın duramazsınız. Haset edemezsiniz. Birbirinize sırt çeviremezsiniz. Sizi İslam nimetiyle kardeş eden Allah'ın hukukuna ters düşersiniz. Kardeşlik istemeyene Allah düşmanlık verir değil mi? Sizi birbirinize düşmanlar eder. Evet. Bugün de bu kadarlık yeter çocuklar. Evet. Peki. Bugün de bu kadarlık yeter çocuklara. Amin. Bugün yani bu mevzuda sormak istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Rabbim hepimizden razı olsun ve razı olacağı ameller nasip etsin bize. Evet çocuklar. Bu anlattığımız imandan bir cüz. İyi anladıysak e, dargınlık selamla değil, üç günden fazla dargın duramazsın. Katiyetle helal değildir. Bence darılmamanın yolları. Her şeye rağmen. Ama selam hemen kalbe muhabbet ilka eder. Çünkü selamlaşma birbirimizi sevmeye vesile olur. Sevme de iman etme vesile olur. İman etme derken nedir? İmandan olan selamı uygulamaya başlarsınız. Kardeşliği korumaya başlarsınız. Ee, değil mi? Böyle olması gerekir. Müslümeyenin sorusuna tek cevap kim verebilir? Hocam teyzemlerle dayımlar on yıldır küstürler. Biz onlar için ne yapabiliriz? İman etmelerini tavsiye ederiz. Evet. iman etmelerini. Değil mi? İşte iman dersleri böyle çocuklar. Madem bu imandan bir cüzdür İman etmemiz gerekir. Biz imanı toptan bir bütün olarak düşürürüz. Allah iman ettik diyoruz, bitti. İmanın en ala mertebesi olan La ilahe illallah'tan en ednasına kadar imandan birer cüzdür. Pek uğraşmanız gerekmiyor. Onlar imanlarını bir yoklasınlar. Ee, birbirlerine küsmeleri için birbirlerinden kopmaları için hangi sebep var? Ya kelime-i tevhide ters düşecekler, namazı kılmayacaklar, zikati vermeyecekler. Aa, bu zaman böylelikle kardeşlilikten çıktılar mı selam vermesin. Ama bir Yahudi başka birisi de olsa İslam'ı anlatmak için yine ona yaklaşmalısın. Ona bunları anlatabilecek vesileleri kullanma zorundasın. Evet. Evet çocuklar. Geçen hafta söyledim çocuklar. Selam verdiğiniz kimsenin ne yapması gerektiği sizi ilgilendirmez. Siz selama devam edin. selam vermeye devam edin. Tanıdığınıza da, tanımadığınıza da. Çünkü selam, müminler arasında sevgiyi gerçekleştiriyor. Sevgi de iman etmemizi. O da cennete girmemizi sağlıyor. Yani selamı vermeyen, selam yaymayan, cennete girmek istemeyen birisi anlamında. mabibe yazını biraz veya erkeğine bir bayana ve yazıyı düzelt anlamadım bir şey Herhalde bir sonraki derste gelecek. Bayanlara selam verilebilirli. Verilir. Hayır. Ne bayanın ne de erkeğin selam vermesinde bir sakıncı yok. Üçüncü derste gelecek. Başka soru? Ama başladıktan sonra bu yorgunluk gidiyor. Herhalde iyi dua ediyorsunuz bu sıra. Evet çocuklar sorunuz yoksa The kardeşlerimizi kendimiz seçiyoruz deyince, ne sebep kardeşlerimizi bizim seçme hakkımız yok. E, din kardeşlerimize gelince, bunları bu, bu bu kardeşliğin kurallarını da Allah koymuştur. E, hangi kardeşleri kastettiğini bilmiyorum. Ee, çocuğumuz dahi olsa illa kendimiz gibi yapma, kendimize benzetme çalışmayalım. Ona da kendimiz dışında bir örnek koyalım. Allah'ın Resulü'nü örnek verelim. Bunu bazen insanların, hocalarını, bilen insanları kendilerine örnek alma konumunda söylüyoruz. Örnek alınacak kişi Allah Resulü'dür. Onun dışında örnek aldığın kişilerde noksanlıklar vardır. Onların noksanlığını da Allah Resulü ile tamamlarız. Onun için doğran doğruya tek örneğin Allah Resulü olduğunu çünkü lakade kana lakum fi rasulillahi usvetun hasene. Allah'ın Resulünde sizin için çok güzel örnekler vardır. Onu örnek edinelim, onu örnek gösterelim. Onun dışındaki insanlar Resul'ün örnekliklerini birbirlerine aktaran kimseler olsun. Çocuğumuza güzel örneklere aktaralım, kime örnek alacağını aktaralım, biz sadece aracı olalım. Şimdi kardeşin deyince şunu bir ayırın. Ben sizden kardeş denilince derse dönük olarak Müslüman kardeşin mi kastediyorsun? Nezevi kardeşin mi? Ha. Din kardeşin dediğini düşünüyorum ben. Ondan karşılık bekleme. Bu ortamda karşılık beklersen sana iyi davranırsa sen ona iyi davranmış oluyorsun. E, sen onu seviyorsan Allah Resulü'nden geldiği gibi o kardeşine git sevdiğini söyle. Ama zamanımızda ben sen Allah için seviyorum falan sözlere bulaşık süngeri gibi oldu. Yani Allah için birisini sevmek bulaşık süngeri değildir. Özür dilemek de bazen bulaşık süngeri gibi oldu. Birisini Allah için seviyorsan, o kardeşine sevdiğini söyle, gerisini ona bırak. Karşılığı Allah'tan bekle buna karşılık. Onun için dua ederken bile birisi ben sizi Allah için seviyorum dediğinde Allah da sizi sevsin ve sevdiklerini sevdirsin diye karşılık verin. Ben size Allah için seviyorum diyen bir kardeşinize Rabbim de seni sevsin ve sevdiklerine sevdirsin. Karşılık Allah'tan beklemeli. Çünkü ben bu sevgiyi Allah için yapıyorsam karşılığını da ondan beklemeliyim. İnsanlar karşılığı sadece Allah tarafından verilen bir amelin karşılığını verme güçleri yetmez. Evet. Peki. Peki. Bana müsaade. Ve aleyküm selam ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hayırlı günler. Ee, soru sormamanız e, beni rahatsız ediyor, bunu bilin. Çünkü öyle zannediyorum, bu gibi derslerde çok çok soru sorulması gerekir. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve